Efendim Diyanet TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ee, Ramazan soframızda bu akşam iki değerli konuğum var. Doktor Ender Saraç hocam bizimle beraber ve Hüseyin Erdoğdu abimiz bizimle beraber. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. A hoş geldik efendim. Allah razı olsun. Evet İstanbul için akşam ezanı okundu. Allah kabul eylesin. Buyur. Muhabbetimize devam ediyoruz sevgili Ender Saraç hocamla beraber ve Hüseyin ile beraber. Evet hocam tekrar Ramazan-ı Şerif ayımız mübarek olsun diyelim. Gerçekten bu güzel sofraya eşlik ettiniz. Bizleri çok mutlu ettiniz. Yemeğimizi yedik. Şimdi tatlı ve çay faslındayız. Tatlı yiyelim tatlı konuşsun diyorsunuz aynen. <gülüyor> da. Ama ben de diyorum ki o tatlıyı iftardan iki ya. saat sonra yiyin. Çünkü kan şekerini fırlatmayın diyorum. Ama şimdi kabak tatsı nispeten daha iyi çünkü içinde bu beta karoten var. Cilt için iyi, gözler için iyi. Bir de onun dışında genel olarak bazı kanser türlerine karşı koruyucu. Tek sakıncısı içindeki şekeri. O yüzden az şekerli yaparsın. Evet. Bol ceviz o yüzden omega-3 evet. var cevizde. Evet. Ramazanda çok iyi. Bir de tarçın bilmiyorum varsa işte tarçın ve cevizle olduğu zaman daha da güzel Yani olabiliriz. nispeten bu güllaç olsun. İşte hafif bir kabak tatlısı, elma tatlısı, fırında ayva tatlısı gibi daha yumuşak, glutensiz, kızartma fazla hamur olmayan evet. tatlılar daha evet. uygun. Hiç unutmuyorum Hüseyin abi yıllar önce yani yaklaşık 8 yıl önce ilk e, bu Ramazan programlarına başladığım dönemde ilk programım iftar programıydı ve hocamla o zaman tanıştık e, konu kalmıştım. Dediniz ki hiç unutmuyorum çorbayı içtiniz veya iftar sofrasındasınız suyu veya hurmayla iftarınızı açtınız. Hani çorbayı yudumladınız sonra 5 vakit namaz kılıyorsanız namazınızı kılın kılmıyorsanız da şöyle bir tur atın sonra sofraya oturun. Doğru, ikiye bölün, iftarı ikiye bölün ha, diyor. Bravo, o hiç benden yani kulağımda halen duruyor. İnan iftar sofrasından eğer böyle ağır, gözler yarı böyle kapanmış, kafa düşüyor, böyle kalp hafif çarpıntı, böyle yüz sıcak basmış, o siz yanlış oruç tutuyorsunuz, yanlış iftar yapıyorsunuz demek. Hmm. İftar sofrasından hadi kuş gibi kalkılır demeyeyim ama öyle çarpıntı, ağırlık, gözler düşmüş, kan şekeri fırlamış kalkılmaz. O yüzden iftarı daima ikiye bölün diyorum. Önüne hurma iyidir. Çünkü şöyle derler. Hayvanlar aleminde bitkilere en yakın olan canlı karidestir. Bitkiler aleminde hayvanlar alemine en yakın olan şey de, gıda da hurmadır derler. Yani besin değeri o kadar kuvvetli ki. Magnezyum, potasyum, doğal şeker, fosfolipitler, e, zarı. Yani hurma gerçekten müthiş. Bu arada bu güzel bir Medine hurması. Ben çok severim. Biraz e, Çok lezzetli. Mesela hurmayı yediğiniz zaman... İlk hurma ile orucu açmak daha iyi. Yoksa da zeytin. Çünkü hmm. bu ikisi ilk aç bir fizyoloji için son derece iyi. Ben bazen suyla açıyorum. Bugün de olduğu gibi mesela. Su yanlış değil ama hani hurma veya e zeytinle orucu açmak daha iyi. Onu böyle hissedin o tatlısını çiğneyin. Ondan sonra üstüne bir bardak soğuk olmayan, bazı insanların içi yanıyor. Lık, lık, lık, lık, lık buz gibi suyu dikiyor. Hayır hmm. sakin. Hep o e oruçluyken ki sakin halimizi daha sakinliğini iftar sofrasında korumamız lazım. Yoksa iftarda birden çok hızlı yediniz mi? Böyle uyan tatlı bir bebeği sarsarak uyandırmak gibi bir şey. Aynen. O bebeği nasıl böyle önce okşarsın, hadi canım dersin tatlım dersin, yavaş yavaş. İşte vücudu da öyle yavaş yavaş uyandırmak lazım. Çünkü sindirim sistemi çok uzun süre açlıkta. Daha sonra su ihtiyacı var. Sonra bir bardak suyu hissederek sağ elle yudum yudum hissederek için onun gittiğini hissedin. Savaşmayın iftar sofrasıyla, hissedin. Ondan sonra bir tane çorba, böyle posalı bir çorba. Posalı bir mercimek çorbası, sebze çorbası, bazen balık çorbası bile olur. Tarhana çorbası iyi bir prebiyotiktir. Bu Covid-19 salgınında e, bağışıklık açısından iyi gelir. İçinde D vitamini, protein var. Ondan sonra kalsiyum var. Böyle tarhana, mercimek, balık çorbası, sebze çorbası gibi bildiğimiz usul çorbalar. Ondan sonra bir mola alın. O malan, o malan. <gülüyor> Devre. E, yani şöyle, ben orada kesiyorum iftar sofrasını. Çünkü canım böyle dili gibi pideler, tereyağı sür, ona saldır, buna saldır. Sakin, sakin. Zaten 14 saat, 15 saat aç kalmayı başarmışım. Yani. Onlar o namaz kıldığınız zaman o su veya namaz kılmıyorsanız da ayakta şöyle bir e, 7-8 dakika ayakta durup gittinizde o su bağırsakları süratle gidiyor. Hurma ve ilk içtiğiniz ballı limonlu su da. Sindirim sistemine, bağırsakları kadar gidiyor. Kan şekerini doğal şekerle dengelemiş oluyorsunuz. Sonra oturduğunuz zaman zaten çok yiyemiyorsunuz değil mi? Şimdi şöyle su ve şeker birazcık ihtiyaç gidince ondan sonra hani kaba tabirle affedersiniz sofraya hani saldırır gibi iniyor. Hayır hmm. ondan sonra daha sakin yiyorsunuz. Ben dedim ki bir gün karbonhidratlardan yiyin ama hızlı karbonhidrat değil. Mesela bulgur pilavı veya e, siyah pirinç veya ne bileyim işte bu buğdayından bir şey veya ekşi maya organik uzun sürede mayalanmış tam tahıllı bir ekmek gibi. Yanında da mesela e, bunun sebze ve bakliyat. Mesela biraz şimdi bu mevsim işte tam arada kalan mevsimlerdeyiz şu an. Ama yine soğuk bir yerdeyseniz kış sebzeleri devam edilebilir. Özellikle Brokoli, bürüksel lahanası, kara lahana, ıspanak, pazı, bir sürü şeyler sebzeler var öyle. Diğer bir gün ise hayvansal protein. Bir gün et evet, veya dengelemek köfte, lazım. bir gün doğal tavuk, bir hmm. gün işte şey gibi. E, ba balık yiyin ama Ramazan'da balık evet. yiyemiyoruz ama yiyelim. Omega evet. 3 var içinde. Ya, balık kültürüm benim esasında çok yok ama gerçekten. Siz nerelisiniz? Ben Erzurumluyum. Erzurum'un neresinde? Narman. Narman'a bilir. Ben mecbur hizmetimi Erzurum ilinin mi? ispir kasabasının... Erzurum'a doğru olan Kırık Nahiyesi'nde yaptım. Öyle mi? Öyle, i̇yi bilirim. Kaç, kaç yıllarıydı? 1984-86. Peki o yıllarda Ramazan'da yaşadınız o zaman orada. O, çok, o kadar kolaydı ki kıştı ve doğu ve kuzey daha ne olduğunu anlamadan iftar oluyordu. İftar. Çok kolaymış meğerse. <gülüyor> teneke çalarlardı. Davul yoktu teneke çalardı <gülüyor> öyle yapalım, çocuklar. Evet, öyle Hüseyin yapalım. abi de Reşadiye'li tokat. Hı -hı. Ben tokatlıyım aslında. Güzel yer. Çok güzel yerdi. Bizim de oranın yaprağı meşhurdur. Doğru. Her Ramazan sofralarında mutlaka ve yaprak sarması yani olmazsa olmazı. Peki şey. asma yaprağının faydasını bilir misin? Çok Bak, bilimsel ortadan Kemik erimesi herkeste yaygın ya. Evet. 100 gram sütte yani yarım bardak sütte 125 miligram kalsiyum var. 100 gram asma yaprağında 363 miligram kalsiyum var. Bugün kemik erimesine karşı mücadelede... En önemli silahlardan biri asma yaprağı. Çok kişi bilmez. Evet, evet. Ramazan'da yiyin ama onu böyle cacığın içine koyun. Yani çok fazla evet. işle değil de öyle. <gülüyor> Bizde sürekli lahana ve yaprak meşhurdur yani sofralarımız yani. yani. Erzurum'da kışın oruç çok kolaydı. Değil çok kolaydı. Ama şimdi Erzurumla Tokat, Reşadiye de birbirine yakın zaten. Çok yakınız. Evet. Yani evet. E, saat olarak da her an, değil mi? İki Orada saat, iki buçuk oluyor. saat falan. Hı -hı. Peki e, siz burada mı doğdunuz Hüseyin abi yoksa Tokat Reşadiye'de? Ben Tokat Reşadiye'de dünyaya geldim 1975'te. Şu an 5 tane kızım var. Elden Maşallah 5 tane. 5 kız. kızım var. Çok şanslısın ben. iki oğlandan sonra 3. de hocam biliyor ondan Kur'an dersi okuma yazma dersi alıyorduk. Allah'ım dedim eğer ayıp veya günah değilse... Bu, bu şekilde dua etmem yanlış desin. Üçüncü çocuğumu kız isterim demiştim. <gülüyor> Üçüncü de kızı bu. Çok şanslısınız. Gönlü, gönlü insansınız. Evet sizler de öyle. Allah bütün evlatlarımıza Amin alıyoruz. amin. İyi yetiştirmeye çalışıyoruz. Beş kız ama çok ilginç değil Gerçekten. mi? Gerçekten. Ben isimlerini merak ettim kızların. İsimleri e, en büyük kızımın adı Hanife. Ekim. Annemin adı. <gülüyor> evet ablamın adı rahmetli. E, sonraki Elif Esma. Elif Esma. Dayımın kızı. Sonraki Elanur. O da amcamın kızı. Sonraki Eslem. Kızım. En son, Oo, en son kızım da Melek. Bir şey bu, ha, ha o da amcamın kızı var. <gülüyor> burada bayağı kız, kız babası evet, var e, burada. Genelde kız oluyor son yıllarda bilmiyorum yani Türkiye'de. Hocam yani. İstatistikler öyle gözüküyor herhalde hocam siz daha. Bu kuşak kuşak fark ediyor fakat evet. şöyle bir risk var. E, i̇şin gerçeği e, yediğimiz besinler, elektromanyetik kirlilik, doğaya verdiğimiz hasarlar, daha östrojenik tarz beslenme. Ama en basit, siz Erzurumlu, siz tokatlısınız evet. değil mi? Ee, bugün o ok kattınız mı? Hiç atmadım. Ata bindiniz mi? Bugün Hayır, Bugün geçmişte bindim. Bindi. Odun kestiniz mi? Yok hocam. Ee, yeni bir çocuğunuz oldu, inşaat yapıp keser, çekit salladınız mı? Yok. Ee, odun kesme, ata binme, kılıç sallama, tarlada çalıştınız mı? Çapa yapma. Yok. Erkek nasıl erkek olacak? Evet. Yani hepimiz yazın üşüme, air condition, klimalar kışın terle evde şortlarla tişörtlerle geziyoruz kışın şeylerle yani dolayısıyla çok, çok erkeğe hep onu söylüyorum. Mücadele lazım. O testosteronu çalıştırmak, kasları korumak lazım. Bugün savaşamayacağımıza göre inşallah savaşmayalım. Tarlada çapa yapmadığımıza, okatmadığımıza, ok odun kesmediğimize göre geriye bir şey kalıyor. Spor yapacağız. Evet. Tek bir tek şey o kalıyor. Sporda da mesela haftanın 2-3 üç günü, 3-4 üç, günü yürüyüş ama mutlaka haftada 2 kere Mümkünse iki veya üç kere direnç egzersizi. Yani kasları zorlayacaksınız. Erkeğe çok rahat olmaz. Öyle oturayım, krallar gibi arabada gideyim. Hiç yazın terlemeyim, kışın üşümeyim. E senin deden ok atmış, kılıç sallamış, tarlada çapa yapmış, ne bileyim işte odun kesmiş, onu yapmış, bunu yapmış. Adam erkek gibi yaşamış. Sizin az önceki dediğiniz sporları on yıldır aktif bir şekilde yapıyorum. Ben de hocam 15.000 adım atıyorum her gün. O çok iyi, o bile yeter. 10.000 de yeter aslında ama... Yet... Şöyle haftada 2 kere de mesela yürüyüşün son 15 dakikasında minik yani eklemleri zorlamadan <gülüyor> hafif direnç egzersizleri yapmak lazım. Yani squat, push up, hmm. mekik, crunch hmm. yani böyle ufak tefek direnç. Yani kasları bir tık, bak bel fıtığı olun, deli gibi ağırlık kaldırın demiyorum, Demi, bu aynen. yanlıştır. O şekilde. Hocam... Ramazan ve spor çok tartışılan bir şey. Ben geçen sene pandemide klinik kapalıydı. çok da hayatım en rahat orucunu geçen sene tuttu. Çünkü ne neher ne çok çalışıyormuşum önceki senelerde. <gülüyor> Orada da şöyle yapıyordum. mesela iftardan 2 saat sonra işte veya 11 gibi teraviden sonra. Teravih bu arada çok iyi bir egzersizdir onu evet, da söyleyeyim. Hani teravih egzersizdir evet. yapın demiyorum. Yani işin manevi yönüne girme başka bir şey. Beden için teravih kasları esneten Dolaşımı canlandıran, bağırsakların çalışmasına yardımcı olan iyi bir kolay değil. 33 rekat siz onu kılın. Tabi. Bir de camide eğer yüründüğü ve geri yürüşte katarsanız bir saat egzersiz yapıyorsunuz aslında. Uçam Ramazan ayında bir itikafınız var. Hani itikaf sünnet biliyorsunuz çok önemli bir ibadettir. Evet. Hani belki çok diğer ibadetlere kadar bilinmese bile çok çok önemli olan. Unutuldu desek. Unutul Aynen bravo ve siz onu harfiyen yapıyorsunuz. Ben buna şahidim. Bir de yani yer yer umreye de gittinizi biliyorum. Mesela Umre ile alakalı hiçbir anınız var mı? Allah kısmet etti. 2 hac, 14 umre, 3 de Kudüs nasip oldu. Maşallah. 3 mescidi, Kutsal Mescidi görmek nasip oldu. Elhamdülillah. Ben oraya da biraz yani kendi becerimle giderim diyemem. Yani Allah'ın Beytül Allah ya yani Allah'ın evine davet edilmezseniz gidemezsiniz. Çok şükür gitmek nasip oldu. Abi bunları böyle konuşuyorum diye ben mükemmel, kusursuz, günahsız bir insan olarak asla addedilmeliyim. Benim de hayatta işlediğim günahlar var. Ama ben Nasuh tövbesinin, yani bu Ramazan özellikle Nasuh tövbesi ve itikafa çok dikkat çekmek isterim kendi çapımda. Şimdi haddim olmayarak sizin gibi hocanın yanında konuşamam Lütfen. ama biz Nasuh tövbesinin kıymetini ve insanlığa Rabbimizin nasıl bir hediye verdiğinin bilincinde değiliz. İnanın şu an hepimiz gırtlağımıza kadar günah doluyuz. Ortalıkta biliyorsunuz bir şey söylemeye gerek yok. Kişi kendi işlediği günahları biler. Biz, evet. Ama... E, Allah bizi sanıyor meleklerden de üstün kılmasının belki de nedenlerinden bir tanesi de bir destekte nasuh tövbesi olmuş olabilir. Çünkü biz günah işlemeye müsaitiz ama tövbe değil nasuh tövbesi yaptığımız zaman yüce Rabbim onu delete tuşuna basarım diyor. Ama bir daha aynı günahı tekrarlamayacaksın diyor. Hmm. Samimi bir tövbe yapacaksın diyor. Benim de hayatta işlediğim günahlar olmuştur. Onlarla ilgili nasuh tövbemi yaptım ve bir daha da tekrarlamadım. Ben bu Ramazan, tövbe etmek için özellikle nasuh tövbesi için ülkecek nasuh tövbesine ihtiyacımız var diyor. Bu bir. Bu bu çok Tövbeyi unutuyoruz yani öyle namaza establ, establ, establ. Onu kalpten hissedip yana yakıla işlediğimiz günahlara bir nasuh tövbesi yapmak o delete tuşuna silme tuşuna basma konusunda bence çok önemli. Kesinlikle. O bir. Peki çok hocam, Zaten bu nasuh tövbe Kur'an-ı Kerim e ayetle sabit. Ya e yuhelledi ne? Amin o tubu ilallah tövbetel nasuh. E iman edenler Allah'a nasuh tövbeyle tövbe ediniz. Yani nasuh tövbe dediğiniz gibi samimi tövbe. Yani Allah'a yönelme. Allah'ım ben şu kusuru işledim. Zaten sence malum benim içimde o benim vicdanımı yer alıyor. Ben şu dakika şu salise itibariyle yani böyle e, samimi içten bir sözle söz veriyorum. Bir daha yapmamak üzere sana... Müslüman sözü değil. Aynen <gülüyor> güzel. <gülüyor> <Çok> Erkek <gülüyor> kadın <gülüyor> ayırmıyor. Yani gerçekten hani bu tövbe hepimizin ihtiyacı kesinlikle, var. Yani kesinlikle. Çünkü Peygamber Efendimiz diyor ki e, her insan hata eder. Hata işleyenlerin en hayırları tövbe edenlerdir. Yani hata işleyen güruhun da hayırları varmış. Yani değil mi? Çünkü hani ben günahsız bir insanım diyen en büyük günahkardır. Evet. Bu tabiata, fıtrata aykırı. Bizim fıtratımızda tabiatımızda genimize günah işlemek var. Günaha meyyâliz. Ancak dediğiniz gibi Allah'a yani eksiyiz hocam biz hiçiz. Yani Allah bizim mabudumuz. Biz ona yöneleceğiz, ona tövbe edeceğiz. Allah da inşallah bizim tövbelerimizi kabul edecek. Aynen. Yoksa yapmış i̇nşallah. olduğumuz ibaretlere değil mi hocam? Çok güvenmemek lazım. Bence de hocam. Ama hani bu biraz da kabaca biraz matematik hesabı gibi de. Yani işlediğimiz sevaplar artılar. Hı. işlediğimiz günahlar eksiler var. Ama Rabbimizin kemali sıfatları e, celali sıfatlarından daha kuvvetli. Onun e, bizi merhamet, merhamet. kısmı e, belki hiddeti ve şiddetinden daha kuvvetli. Ben hep ona sığınırım. Ben de bir kulum. Ben de bir hata işledim tabii. ama nasuh tövbemi yaptım ve tekrarlamadım. Bence buradaki samimiyet yok. Biz bilgeleşmek için zaten bu boyuta geçtik, gönderdik. İkincisi bu Ramazan bir nasuh tövbesini haddim olmayarak öneririm. Herkes bir özel eleştiri, aslında tabii, bu. Tabii. Bir cins öz Kusurlarını görmek ve onu gidermek. İkincisi ise itikaf çok unutulmuştu. Ben hep kendi televizyon programında olsun, Instagram hesabımda olsun, şeyde olsun ısrarla itikafı çok öneriyorum. İnsanlar Hindistan'a gidiyor, meditasyon kamplarına giriyor. Karşı değilim, güzel bir şey. Evet. Yani doğal içici olmak, tefekkür etmek vesaire. Ama bizim kültürümüzde zaten var bu. Ondan sonra ben bir gün böyle malum ediyor belki Rabbimiz. Ben mi gideyim ki ya bu itikaf bir araştırıyorum, itikafa girmek istiyorum diyorum. Böyle aç bir insanın hani susuzluğu gibi itikafa girmek istiyorum dedim. Ve ilk itikafa girdiğimde. Çok güzel, çok temiz insanların olduğu bir namazın kılındığı bir dergah öyle bir yerdeydi. Çok iyi hatırlıyorum. Deli gibi iş, şu bu ödemeler, hastalar o oldu. Tevzopon falan filan zar, zar ayardım. Gittim ama Ramazan ve oruçluyum ama kafamda bin bir tane iş var. Sadece şu şu kadarı hatırlıyorum. Abdest aldım. Ee, sanıyorum öğlendi veya öyle bir şeydi. O namazı kıldım. Bağdaş vurdum. Dedim ki her şey Fatiha ile başlar. Şu Fatiha suresini bir okuyayım dedim. Sadece şu kadını hatırlıyorum. Biz Fatiha suresinin ne kadar derin bir enerji olduğunu, hangi manevi kapıları çilingir gibi açtığının hiç bilincinde değiliz. değiliz. Hiç değiliz ama. mana vakıf değiliz hiç ki. Hiç mi? Ve ben orada şunu yaşadım. Çok enteresan bir deneyim yaşadım orada. Ve oturdum. Sadece veleddalin amin dediğimi hatırlıyorum. Sanki böyle bir yok oldum. Akşam, saatler vs. ben öğlen katyen uyuyabilen bir insan değilim. Böyle elim kayağım uyuşmuş artık nerelere gittim, nelerden geldim, neler oldu. Müthiş bir itikaf oldu. Çok ne büyük güzel. bir, inanılmaz bir itikaf ne oldu. Güzel. Güzel. Biz Peygamber Efendimiz'e sünnetlerini idrak etmiş Aynen. değiliz. Değiz. Hiç girdin mi itikafa Hüseyin abi sen? Girmedim. İnşallah bir gün girersin i̇nşallah. nasıl olur. İnşallah. Biliyorsun bir saat bile olabiliyor. Evet. Tabii tabii. Bir yani saat insanın, bile olabiliyor. İnşallah. Aynen, hani 10 gün olmazsa işte 5 gün, beş gün, evet. gün olmazsa bir evet. gün, bir gün evet. olmazsa hani işin, insanın... Ama şey iki günü, ayırmak, bir iki günü, üç günü ayırmak, ben ki bunu yaptım bu seyrede. Bir iki gün itikaf müthiş bir şey. Müthiş. Bu arada sizin meşguliyet neydi Hüseyin abi? 1996'da kendi şirketimi açtım. Düğün organizasyon işleri yapıyoruz biz. Aslında şöyle söyleyeyim, bekarlara evlendiriyoruz, hayra giriyoruz. Vallahi bir şey söyleyeyim. Bekarlar mi? yanıma gelsin. Ha, <gülüyor> Adres ederiz. tamam. Evet. 150 indirim var. Evet, bu Ramazan <gülüyor> ayında da inşallah e genelde fakir da sevindirebiliyoruz. Elhamdülillah, ne güzel. Evlilik güzel bir şey değil mi hocam? E, Aile, mutlu evlilik çok güzel bir şey, evet. e, tabii ki evliliklerin her şeyin sunileştiği, yapaylaştığı, belki de bozulduğu bir döneme girdik maalesef. Evlilikteki ilişkilerde özellikle genç kuşakta bakıyorum çok çabuk evlenip, çok çabuk ayrılma olayı çok fazla. Kolay değil bu devirde iki farklı karakter ve iki insanın bu yolculukta birbirini sevgiyle kabullenmesi, desteklemesi, bu uzun bir maraton, bu da bir kısmet. Bir de hocam evlen hani evlilik safhasına gelinceye kadarki söz veya nişanlılık döneminde herkes kendini oynasa tabiri caizse ifade ediyorum hani kendi olsa evlendikten sonra çok pürüzler olmayacak ama evlenene kadar herkes farklı olmaya evet, kendinin evet. dışında kendini karşı tarafa gösterme gibi sıkıntılar olduğu zaman değil mi? O zaman patlak verebiliyor düğün sonrası evlilik sonrası. Yani evlilikte ölçü Peygamber Efendimiz gerçekten onun ailesiz saadet yuvasıydı ve tabii onun asabi güzin efendilerimiz olsun çok özel örnekler var bir insanın eğer ailesinin mutlu olmasını istiyorsa bir kere Allah'a ve Rasulullah'a içtenlikte bağlı olması lazım Peygamber Efendimizin örnekliklerinden okuması lazım siyer okuması lazım siyer Mesela İlmihal kitabı halimizi yansıtan ilim dalı diyoruz ya, nasıl abdest alınır, nasıl gusül alınır değil mi? Bunlar evet. İlmihal kitaplarında, evet. e, siyer kitaplarında da Peygamber Efendimiz ve onun güzide ashabının bütün hayat sanlarda bütün hayat hikayesi e, yazılıyor e, ve o bize kadar gelmiş, intikal etmiş ve biz onlardan okuyup biraz kendimize örnekler almamız lazım diye düşünüyorum. İnşallah. İnşallah mutlu yuva mutlu aile i̇nşallah. inşallah mutlu inşallah. ebeveynler mutlu çocuklar 5 tane kızı ne güzel ya vallahi önce saygı saygının yitirildiği yerde sevgi olmaz Heh. kesinlikle saygıyı yitirmemek gerekiyor bir de mesela de. değil mi Hüseyin abi mesela karşılıklı olur ya insanlık hali koca kavga eder yani bir tarafın sesi yükseldiği zaman diğeri hemen saar olacak bir gözü görmeyecek susacak bir taraf bağırdığı zaman diğer taraf susarsa o evlilik devam eder ama bir taraf bağırır, o da aynı karşılığını verirse zaten işte insanlar birbirleriyle bağırdığı zaman kalp uzaklaşıyormuş hocam. Enteresan bir şey. Ya siz benim yanımdasınız. Yani farzi misal diyorum ben size kavga etsem siz de bana bağırırsınız, ses tonunu yükseltirsiniz ben de size. Evet. Halbuki bağırmamıza gerek var mı? Bak şu anki bu ses tonuyla da birbirimizi anlayabiliyoruz. Ama işte kavga halinde bu başkalaşıyormuş yani. Ama çok sinirli ve agresif bir toplum olduk. Hocam. Ee, yani ben bir de ben şuna çok karşıyım. Bana şey, ben oruçluyum, ben niyetliyim. Tam tersi sen eğer oruçlu ve niyetliysen daha da sakin olacaksın. Ona göre beslen. Aşırı e, böyle çok e, uyarıcı yiyecekleri çok fazla yemeyeceksin. E, kan şekerini düşürüyorsa sahurda ona göre besleneceksin. Belki bir melisa çayı içeceksin daha rahatlamak için. Yine olmuyorsa... Allah'ın Ya Halim esmasını zikredeceksin. Ya. Yani rahat tranquilizan bir esmadır Hocam, Ya Halim esması. Tabii çok güzel bir yere temas çok. etti. Dedi ki Hüseyin abi. Yani mesela bazı insanlar çok agresif oluyor. Mesela eve geliyor böyle işten gelmiş bir baba düşünün. Yani çocuğu, baba eve geldi, agresif işten geldi veya hanımefendi, çocuk geldi. bir yani çocuk oynamak ister babayla. Ya bir kız kızım şuradan veya oğlum şu git oruçluyum falan. Yani çocuğu, bu sefer hani o çocuk oruç, oruç kötü bir şey diyecek. Bravo. Bu yanlış. Kesinlikle ben şimdi eve geldiğimde biz evde pozitif bir aileyiz. Ne güzel. Zaten ee, şu anda anlayabiliyoruz değil mi? Evet. Yani Kızlarım ben çok seviyorum. Maşallah. Ee, eşimi de aynı şekilde. Ee, yani sevgi demin dedim saygının yitirildiği yerde sevgi olmaz. Kesinlikle çocuk şıkırtısı evde olacak. Değil mi? Evet. Hiçbir şekilde bozulmayacak. Hocam bazı aileler var. Ben hatta geçen haberlerde izledim Ender hocam bir anne bir evladı var evladı yürüyemiyor amansız bir hastalık ölünceye kadar onun bir tedavisi yokmuş haberlerde izledim ee, kadın ne dedi biliyor musunuz hocam dedi ki ya bazen duyuyorum işte hanımefendiler şikayetçi oluyor işte evladım çok yaramaz kızım çok yaramaz orayı döküyor burayı döküyor filan ya keşke benim şu gördüğünüz evladım var ya bir adım atsın da ben bütün variyetimi vereyim evet. bırakın şikayetlenmeyi ya halinize şükredin orada gerçekten donuktum yani gözlerim doldu o yüzden biz bazen de o rutin olan bazı insanlar için çocuk evlat sahibi olmak çok kolay ama bazı insanların hayali. Evet, Değil mi? O da bir nasip. Kesinlikle. O yüzden tabii Allah her şeye takdir eden Allah'tır. Kesinlikle. O demek ki eğer evladın olacak bazı insanlar var. işte erkek evladım çok olsun. Bazıları var hani kız olsun. Ya tabii hayırlısını istemek en güzeli ama bazılarını da Allah vermiyor bir şekilde onun demek ki hayırlı olanı o. Belki olacak çocuk, bir şu asi bir evlat olacak annesine babasına veya insanla. Yani o yüzden burada bir insana düşen bence e, bulunduğu hale şükretmeli ve evlat ayrımı yapmamalı ve her zaman evlatları için anne babanın dua etmesi lazım. Anne babanın evladına duası peygamberlerin ümmetlerine duası gibidir diyor peygamberimiz. Hocam bu Ramazan benim üçüncü önerim de haddimi <gülüyor> aşmak istemem. Nazane. Bir dedik nasuh tövbesi, Süper. iki dedik itikap. Tamam. Üçüncü size şöyle söyleyeceğim. Dört yanlış nasıl bir doğruyu götürüyor sınavlarda? <gülüyor> ee, az isyan, çok şükür. Çünkü biz bir şey yapıp şükür, az şükür ediyoruz, çok isyan ediyoruz uf trafiğe bak, uf işte şunlara bak, üf şu yöneticilere bak, uf hava böyle, uf kar yağdı, uf çok sıcak oldu ama şikayet. Allah karşısına kredi kartı geldi ama hep şu Allah kahretsin, üf püf isyan, şikayet diyeyim, şikayet şükrü götürüyor, Kesinlikle. dolayısıyla az şikayet çok şükür, neyin hayırlı olduğunu bilmiyoruz ki, o yüzden mümkün olduğunca, ben de şikayet ediyorum, ben de melek değilim haşa ama mümkün olduğunca az şikayet Yaptığım şükürleri çöpe atmak istemiyorum. Yani şikayetler şükürleri silsin istemiyorum. Bol şükür, bol hamd ama az şikayet. Hatta benim aklıma şu geldi. Eskiden... Üçüncü önerim de bu. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Eskiden büyüklerimiz hastaneye veya doktora gittiklerinde doktor hani sorar ya şikayetin ne? Ya şikayetim olamaz ama şıra ağrıyor. Evet. Hani şikayetim var diyemiyorlarmış yani anladın mı hocam inceliği. Evet. Evet. Ya Allah, bu, Çünkü şikayet şükrü götürüyor. Evet. evet yani Allah bu bana bu ağrıyı verdi, e, dermanı da verir ya şikayet demem ki Allah bana bu kadar nimet vermiş. E, görüyorum, işitiyorum, kokluyorum, evet. arkadaşlarımla beraberim, ev, evladım var. Bunların yanı sıra e, sadece bir başım ağrıdı veya bir yerim kesildi veya bir böbreğim ağrıdı, doktora gidip şikayetim var demekten imtina etmişler eskiler. Evet çok. Ya, çok önemli bir şey bu yani çok şikayetim var dememişler hocam. Evet. Yani Kur'an çok özürüm. Leyi şeker tüm Leyzer'den de diyorum. ı Kerim diyor ki: "Eğer bana şükrederseniz Allah diyor, bana şükrederseniz, bana teşekkür ederseniz size olan nimetimi çoğaltırım." Müsaadenizle çok tabii, e, tabii. bir örnek vererek şöyle söylemek istiyorum. Şimdi tırtılı bilirsiniz, değil mi? Biliyoruz. Tırtıl şuradan şuraya bir saatte zor gider. Ve hayatı iki boyutlu olarak görür. Durmadan yaprak yer. Yaprağı yer, yer, yer. Durmadan yaprak yer. Sonra bir an gelir. Tırtıl yaprak yemeği keser. O yediği yaprak mucizevi bir şekilde ipeğe veya müthiş bir e, nesneye dönüşür ve ağzından o ipeği püskürtmeye çıkartmaya başlar. Dünyanın en iyi iç mimarının belki çizemeyeceği yapamayacağı bir şekilde muhteşem bir teknikle koza adını verdiğimiz bir kozayı örer ve kendini onun içine hapseder. Sonra... Orada bir kendine göre bir tefekküre dalar. Yemez, içmez, dışkılamaz, idrar, hiçbir şey yapmaz. Hatta yarı ölü gibi. Yine bir ilham gelir, tam vaktinde onu deler ve muhteşem bir kelebek olarak uçar. Allah Allah. Hepimiz birer tırtıl olarak doğduk. Durmadan da yiyoruz, durmadan tüketiyoruz. Ama bir itikafa gir, bir tevekkül et. Allah bize dedi ki Rabbimiz bir evinizde bir kapanın dedi. Evler, biz tırtılıyız, bizim kozamız evlerimiz. Biz ne yaptık? Daha çok yedik makarna ekmek yedik. onu yiyen, idrak edemedik. Allah bize dedi ki kozanın içine sokuyorum. İnsanın kozası evi. Evde Müthiş ne bir yapacaksın? Ya. Tevekkül edeceksin, az yiyeceksin, az konuşacaksın, az tüketeceksin. Dervişlerin halvete girmesi gibi veya büyük veli ve zatların girmesi gibi sen evet. oradan, Ramazan işte kozadır. Oradan sen sonra delip bir kelebek olarak çık, bilgeleş. İşte biz bunu yapmıyoruz. Bence i̇şte hocam, itikaf da bunun için büyük bir fırsat. Hocam diş kirası olarak e, Diyanet Şehir Başkanlığımızın çok güzel iki güzidi eseri. Biri Kur'an-ı Kerim biri ilmi hali hediye etmek istiyorum. Buyurun Hüseyin Hanımcığım. Çok, çok teşekkür ediyorum. Gerçekten Ramazan soframıza Muhabbet kattınız, renk verdiniz, şeref verdiniz. Allah razı olsun diyorum ben. Biz teşekkür, biz teşekkür ederiz. Hediyelerimiz çok güzel. Sağ olun hocam. Allah evet. razı olsun. Fatih arar hocam arar bana bunu artık bir an önce okumayı tam öğretmen evet, lazım. Evet. Birkaç seans hocamla beraber bir başlangıç yaptık şey olduk ama pandemi falan girdi. İnşallah devamı gelecek. Amin inşallah. Ee, Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sağ ben. olun. Biz teşekkür ederiz. Evet kıymetli izleyenlerimiz bu akşamki Ramazan sofrası muhabbetimize sona erdi. Allah nasip ederse. Yarın iftar saatinde yine huzurlarınızda olmayı ümit ediyoruz. Hepinizi canı gönülden Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.